Bismillahirrahmanirrahim Konumuz hala Suresinin Tefsiri Bu mübarek sureyi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok severdi. Genelde cuma namazlarında, Baran namazında bunu okurdu. Namazda zam olarak. Yine ayrıca her gece vitri namazında da Peygamber bunu süreyi okurdu ilk zekatında. Tabi anlamı açısından ima açısından başı bir bir süre. Allah-u Teala bu süreye şöyle başlıyor. Es-Seyniz Bismillahirrahmanirrahim. Subbihism rabbikel a'la. -e Senbih cebanın emir. Tevil babından geliyor. Tevil babında binası kesret. Yani çokluk için. Burada hemen bizlere emrediyor. Sebbi tesbih eyle hem de çok çok Tesbih eyle. İsme Rabbike, Rabbinin ismini. Öyle Rabbin ki, sıfatı geliyor. El-eala. Ala e en yüce olan Rabbin ismini, tesbih eyle, velamız bizlere buyuruyor. Et tesbih ne anlama geliyor? Tesbih allah Teala'yı tenzih etme. Müfessirler buna sebihe nezih anlamını veriyorlar. Rabbini tenzih eyle. Tenzih nezahatten yani paklıktan gelir ki Allah-u Teala'nın Mevlamıza layık olmayan sıfatlardan Rabbimiz'i tenzih etme Yüce Mevlamızın birliği ki buna tevhid akadiz deniyor Mevlamız birdir onun haşa ortağı şiriki benzeri yoktur tabi yine burada bazı müfessizlere buna sebih kelimesine aldım. Yani azametten, Rabbine azametle, büyükle anlamını veriyorlar. Ve bu anlama göre de Rabbin ismini azametiyle, yani tanzim ile, saygı ile an anlamına geliyor. Demek ki Allah'ın ismini cileşanlığı andığımız zaman mutlaka bir tazim azamet deme, büyük deme bir sevgi gerekiyor burada. Ve hatta bazı müfesslere göre gafil bir anda olmamak da gerekiyor. Bunun için fukualar şöyle buyuruyorlar. Bir kimse Allah'ın ismini Celleşe anıyor. Bir eğlenci olarak şarkı büyük olursa bu haram olur buyuruyorlar. Yine bazına göre özellikle çalgı aletleri ile yani müzik aletleri ile bir kimse Allah'ın ismini anlarsa bu daha büyük günah haram buyuruyorlar. Hatta bazı raşa küfür bile diyorlar bazı fukalar bunlara. Günümüzde çok geçiyor bu. Yani gazinoda, barda, pavyonda olan o müzik aletleriyle güya ilahileri de alıyorlar. Tabi ilahilerde. Allah'ın isminiyle şahaneyi sık, sık geçiyor. Ama gazinodaki bardaki cazlarla sazlarla ilahe söylemek tabi ki kesin olarak yanlış bir yol. E, günümüzde bu kısa bir zamanda meydana çıktı. Yani bir hortlak gibi hortlama şeklinde Kısa bir zamanda bu meydana çıktı. Ne yazık ki bazı İslami yayın kuruluşları da e, artık niyeten tabi bilemiyoruz. Tabi para kazan onlara var bu işte var bu da. Ama doğru bir şey değildir. Kim ki ilahi dinlemek istiyorsa tabi dinimizde şiirler iki ayrılır. Bir anlamı kötü olan şiirler Onlara mezmum denir. Yani kötülenmiş anlamına gelir. Bir de memduh olan, övülen şiirler vardır ki, mesela ilahiler, kasideler, bunlar tabii gerçekte güzel şeylerdir. Ama bunları çalgı aleti eşlenen değil de bunlara direk ağzını sermek gerekiyor bunları. de burada Mevlamız emrediyor. Mevlamız Sebip isme Rabbi kel aala, -e en yüce olan ilmi ile, kudreti ile, yadisi ile, ile her şeyin fevkinde olan yüce olan bevlamızın Rabbinin ismini bevlam tesbire buyuruyor. Bu ayeti kerem e gelmeden önce sahabeler secdelerinde Başka işi okurlardı. Mesela şunu söylerdi. Seredti Ya gibi anlamında. Bu ayet-i gelince Peygamber Şirak buyurdu. İc-i alüha fi su buyurdu. i̇c alüha fi su buyurdu. Bu ayet kelimeyi secde söyleyin buyurdu. Bunun için secdede bu ayet-i kerime yerine getirilmiş oluyor. Getirilmiş oluyor. Ellezi halaka fesevva. Ellezi öyle yüce olan Rabbin ki vela buyuruyor. Bu tabii tabi yücelik anlamı o kadar geniş kapsamlı ki daha ziyade imanla ilgili bir konu Yani kişi, bir insan İman yolunda ilerledikçe kişi mani açıdan e, kemal bulduğu şey, anlamı daha dahi anlayabilir. Mevla'nın yüceliğini, ulviyetini, kutsiyetini, kudretini, azametini el ölü öyle Rabbimiz ki halaka o yarattı. O yarattı, yarattı. Yaratmak yoktan var etmek ancak ki Allah'a mahsus bir olaydır. Yine günümüzde çok konuşulan, kullanılan yalnız bir kelime, yarattı kelimesi. işte filan şunu yarattı, bunu yarattı, hayır derler. İnsanoğlu ne yapar insanoğlu? Ancak Allah yarattığı maddeleri bir araya getirerek kimyasal olarak bir şey insan yapabilir. Ama bir şey yoktan var etmek, yaratmak ancak Allah'a mahsustur. Ellediye halaka, halaka Allah yarattı neyi? Her şeyi yarattı. Yani ne varsa canlı, cansız, e, görünen, görünmeyen madde alim olsun, metafizik olsun, hepsini yaratan Allah'tır. Fesevva allah Teala yaratığı her şeyi bir de fesevva tesvi ediyor. Tesviye, düzenleme anlamına geliyor. Yani yaratılan varlıklar Öyle karmaşık bir şekilsiz değil. Hepsi sanki bir kanuna, bir kurala tabiyesi bunların. Mesela kedi, ona göre bir düzenleme var. Balıkların düzenlemesi başka, kuşların başka, insanın başka, ağaçların, bitkilerin her şeyin bir düzenlenmesi var. Hem iç yapılar, İç organlar, duygular ve insanın dış fiziksel görünümü de hep nedir? bir düzenlemeye tabi bunlar. Hazreti Adem aleştir maddeteri nasıl yaratılmış ise bütün insanlar aynı kanun aynı kurala tabidirler. Bu kanun değişmiyor, değiştirilemiyor. Yalnız bir farklı hiçbir insan diğerine benzemiyor. Ya yani bu nedir? Gerçekten Allah'ın kudretini bize gösteren en büyük kanıt bu. Ne kadar insan varsa insanlara genelde birbirine benzer gibi görünür. Asyalı, Afrikalı, Avrupalı, Şunlu, bunu Asyalı ayrılırlar, insan ayrılırlar. Yine kişiler Ülkeye göre ayrılır kişiler. Kabile, kavme kişiler ayrılırlar. Ama insanlar bir araya gelince hiçbir insan diğerine benzemiyor. Bunu yapma bir kuvvet azamet yani kuvvet edilir böylece. Ve lezi kaddere veheda. Ve lezi o Mevlamız Hazretleri kaddere bir de takdir etti yani Mevlamız ne yaratacaksa önce onların kaderini belirledi her şeyin kaderi belirlendi ne zaman dünyaya gelecek hangi toprak maddesinin birleşimiyle meydana gelecek nerede yaşayacak hangi ortamda yaşayacak ne kadar yaşayacak, ne yapacak hepsi ezelde bunlar belirlenmiş. Peki bütün bu varlıklar tabi insanın dışında varlıklar da e onlar da bana tabi mi? Evet tabi. Mevla buyuruyor ya feheda. Ve Mevlamız yarattığı varlığının kaderini takdir etmiş ezeli Mevla bunu belirlemiş ve Mevlamız yarattığı her varlığı takdir ettiği kader doğrultusunda yönlendiriyor. Bugün bilim adamların kafasına karıştıran bir mesele var. Mesela kuş. Diyelim ki güvercin kuşu. Bu güvercin kuşu dünyanın neresi olursa olsun her bir kuş aynı sesi çıkarıyorlar. Yani Türkiye'de olsun, Arabistan'da olsun, Amerika'da olsun, aynı tür kuş, her biri, aynı sesi çıkarıyorlar. Yine, aynı tür kuşların her biri de, aynı tür yuvayı yapıyorlar. Peki, bunlara bunu yaptıran kim? Hatta, mesela, bazı kuş, yeni yavrudur uçar tabii annesinden ayrılıyor tek başına bir kuş kalsa bile yani kuş toplumundan koparı ayrılan bir yavru kuş tek başına bir yere yaşatılsa sonra bu kuş bırakıldığı zaman ne yapar o kuş türleri nasıl bu yapıyorlarsa o da aynı şeyi yapar o da aynı sesleri çıkararak öter Tabii aslan da böyle kaplan da böyle e balıklar da böyle yani bir balık türü nerede yaşayacak Allah bunu ezelde takdir etmiş belirlemiş İşte o balık Allah'ın takdir ettiği doğrultuda yaşamaya mecburdur çünkü onu allah Teala yöndendiriyor muhtemelenler. Örneğin göçebe kuşları, takimleri yok. Onlara bunu bildiren bir bildir yayınlayan yok, emir veren yok. Kuşlar ne yapıyorlar? Göz zamanlarını hiç şaşmadan onu her yıl uyguluyor kim bilir kaç binler yıldan beri yılmadan, bıkmadan öyle. hiç bunda bir değişiklik programı yapmadan ne yapıyor göçe kuşları hep bu göç işini uyguluyorlar. Ne zaman göçe gidecekler? Hangi yolu takip edecekler? Nereye edecekler? Ne zaman dönecekler? Yavru kuşa bunu uyguluyor, Anakuşu bunu uyguluyor. Binlerce yıl hiç değişmeyen bir kanun, bir kural. Ya Bunu koyan var tabi ya. Bunu gönderen bir Mevla Rabbimiz yaratan var bunları. Şimdi Mevla buyuruyor. Vellezi kaddere fe eda. Yine günümüzde hayvanlar alemi genelde çok inceleniyor. Gerçekten hayvanların alemi çok ilginç sahnelerle kişide karşılaşıyor. Bir koza böceği, bir kurt aslında koza yapma zamanını nasıl biliyor? Koza yapma zamanını biliyor bak. Bir zamanlama meselesi var bunda. Peki nasıl yapıyor? Koza nedir? İpek işte, has iplik yani doğal iplik. Bugün insan oğlu bu kadar bilim, teknolojiye sahip ama insan bugün hiçbir fabrikada o ipe üretemeyi yapamıyor. Bak böyle yaptırıyor bana Peki ipe nasıl yapıyor böyle? İçten bir salgı geliyor. Bir su yani. İçten bir salgı geliyor ağzından geliyor bakınız. Ağzından gelen bu salgı, bu su oksijenle havale temas ettiği anda katılaşıyor, ipliğe dönüşe bakınız. İnceciküklü koz yapıyorsunuz. İnceciküklü, ona göre bir borudan geliyor. Bir salgı geliyor, bir sıvı madde geliyor. Havale temas ettiği anda dışta ipe dönüşüyor. Bu sıvı yaratan Kim? Bu sıvı yaratan kim? Bu sıvıya bu özelliği veren kim? Sıvının geldiği o boru ince boru yaratan kim? Bu kimyası işlemi koyan kim? Muhtememler. Bu koza böceği mi yapıyor bunları? Hayır. hayır o, o ne yapıyor? Allah'ın yöndendirmesiyle bakınız. Ehe Koza yapma zamanını biliyor. Zaten o zaman bundaki suğu gelmeye başlıyor. Bunun görevi ne yapıyor? Yani boyun döndürerek, döndürerek. Bazı hesaplara göre 30 bin defa bakmaktadır. Bir kosa böceği, küçük böcek böyle. Boyun başı küçüktu zaten kendisinin. 30 bin defa böyle başını döndür döndür döndüre kosa örüyor. Asağı doğru 9 metre. Bin teyin metre yakın hiç ama kopu olmaksızın onu örüyor bunun gibi örümceklerinde bazı böyle ip özellikleri var. Örümceklerin av avların avlamasının metotları var. Uyarı teli koyarlar. Avı geldi mi yapışır ona yapışkandır. Tabi sar sar uyarı ipi olmuş oluyor. Örümcek önce bir sokar zehri çengeli vardır o örümceğin koyduğu telini yakalanan hayvan böcek sinek arı türü olur bunun ekseriye Tabii çırpınır böcek yaklaştığında o da biliyor olacağını başta geleceğini biliyor kendini savunmaya çalıştır böcek amaçları bir çengeli dokunduğu halde toktan da hemen şok olur yani donak alır böyle. ölü gibi olur Ondan sonra ağzıyla bana bir salgı verir. sığı veriyene yani örümcek. İçi yerir Onu emer. Neden? Örümceğin bu çok ama çok dar. Katışı yiye geçmez orada. Ancak sıvı geçecek. Örümceğe bu gücü veren kim? Karıncalar toplumsal olarak yaşarlar. Onunla liderleri var. Göre taksimleri var bunların. Arılar aynı şekilde... E, balıkların yaşamları da, balıklarında. hangi balık nerede yaşayacak? Irmakta, gölde, suyun altında, dibinde, üstünde, kenarında, hele denizdeki balıkların her birinin yerini belirli. Kıyıda yaşayan balık açılamaz. E, bu denizleri var, soğuk denizler var, kutuplarda, orada yaşayan balıklar var, yağlı onlar da. O da yaşayamaz. Yanar. Yanar böyle. O da orada yaşayacak. Kimin dağ altında tabaka tabaka yaşayacak bunları. Her birinin yeri belirli. Ezeleur melam takdir etmiş. Hepsi yerine var. Mecbur da bakın işte. Her birinin yiyeceği de var. Gıdası var. İşte onu yiyecek. Bunu yiyecek. Tabi bu Allah'tan rahmeti bunlara. Eğer hayvan hayvanı yemesi de oldu hayvanların halleri hayvan yaşlandı. Hastalandı hayvanca Hayvanı hastaneye kim götürecek? Onların sigortası bakıyor ki hayvanları. Onlar doktora kim götürecek hayvanları? Kim bakacak onlara? Ya böyle. Rabbim onları öyle yapmış ki hayvanı acı çekmeyecek. Fazla yaşlara hasta mayacak. Hayvan günlerce Ölüm beklemeyecek. İşte Rabbi ne yapıyor? Birbirini yediriyor onların? Ben düzen kuru bu şekilde. Böylece. Şimdi günümüzde bazıları hayvanların alemi incelerken hayvanların yaptığı çok ilginç işlere sanki hayvan bunu kendi yapıyormuş gibi yani mana ismiyle bakıyor onlara bakıyor. Bu tabi yanlış bir şey. Şimdi bu atekeremenin tefsirinde tefsiri kebirde şöyle bir ibare var. Onu işte okuyayım inşallah. <Sessizlik> İnne külle hayvanin Bütün hayvan türleri müsteiddün levin vahidin minel amali bu. <Sessizlik> müsteiddün bütün hayvanlar müstehid istidadı vardır. Yeteneği vardır. Lev'im vahidim mine'l amali fakat. Ancak bir iş yapmada bir tek iş yapabilir hayvan. Koza böceği ancak kozayı örür. Arı ancak bal yapabilir. Arı. Aynı çiçekten ne alacak? Bal özünü polenler alacak onlar arı bilir ama arı ancak bal yapabilir, peteğini yapabilir. Yani leyleğin yapacağı, tavuğun yapacağı, erğin yapacağı her biri gerçekten ilginç işler yaparlar ama ancak tek bir şeyi yaparlar. Tek şey yaparlar bakınız. Emel insani insana gelince, kuluka bir hayır yumkunuğu en yetebileceğim ifa il hayvanı, insana gelince insan, insan hayvanatı her bir insan yapabilir bir vasatil aleti. İnsan aletlerden işte makinelerden şundan bundan kişi yararlanarak insan çeşitli iş şey yapabiliyor şey yapabiliyor. Ama hayvanların her birisi ancak tek bir türüş yapıyor. Kuş, evet yuvasını güzel yapar. Yuvasının yerini, yörüngesini, düşmadan korumasını, e, rüzgarlara karşı korumasını, hayvan bütün bunları bilir. Bütün bunları bilir. Mesela, kırganç, e, gıç denen kuş türleri, kışık olur kendileri. Bu hayvan ne yapıyor? Yuvasını genelde leylek yuvasının altına yapar yuvasını bakınız kırlangıç kuşu genelde yuvasını leylek yuvasının altına yapar yuvasını sonra tabi yumurtlar, yavru çıkar kırlangıç yavrularına yırtıcı kuşlar kartal türleri özellikle düşmandırlar hemen yuvasına saldırıyorlar ana kuşlarda olsa belki kurtaramaz onları kendini kurtaramaz. Fakat bu yutucu kuşlar kartalla Leyten korkuyor çekiniyor bunları. Bakın. Leylek ise kırlangıçlar dostur. Lerek böyle. Hatta göç zamanında e, kırlangıçlar yorulurlar, küçük olduğu için artık hele denizde yorulurlar. O zaman ne yapıyor kırlangıçlar? Leyleğin sırtına binerler, binilirler. Dinen de mi? Yine uçmaya başlarlar. Allah'ta arasından bunlara bir ünfet vermiş. Leylek, kırlangıç bağlantısı vermiş. Hakkınız kırlangıç leylekten zarara gelmeyeceğini biliyor yavrularına. Leyleğin hemen yuvası altına yuva yapıyor. Yavrusu korumaya garanti almış oluyor. Fakat nedir bunlar? Her hayvan türü ancak bir işte uzman, mütehassısı, tek işte böyle. Başı yapılmaz böyle. Neden? Onu Rabbim öyle yaratmış, onun organları yaratılmış. Ona göre onun duyguları yaratılmış, onu yapabiliyor. Yani her şeye Yüce Mevlamızın takdiriyle bakmamız gerekiyor. Elledi haraka. Yaratan Allah jacı. Besevva, düzenleyen yüce Mevlâmız. ağzı ağzıyla yiyecek, ile yiyecek. Büyük parça gerekir. Kuş, e kuş ağız eğer ki kedi ağzı gibi kuşun ağzı olsa kuş aç kalır. Neden kuş makarna yiyecek gerek işte. Bu da pirinç tanesini yiyecek kuş yiyecek genelde bundan topla ve karışıktır bunlar. Bu az alamaz bunu. Rabbim ne yapmış onu? bakın. gaga. Ucik sivri icabın toprağı eşeler, Taneyi ucuna alır, alır bunlar efendim. Vellizi kadere feda Mevlamız ezele takdir etmiş, kaderini belirlemiş, mele her şöre yönlendiriyor. Tabi insan da buna tabi dahil. Yalnız Allah insana akıl, bilinç vermiş. Yine Mevla'nın bizlere irade cüz'iye. Cüz, aş parçası demektir. Bir irade. Yani bazı yapabilme imkanla yetenek bize vermiş böyle şey. İşte bizim maaştaki sorgulamamız bundan ulaşacak. İrademize bağlı işte neyi yaptık? Bundan sorgulacağız. İnsan iradesiyle su da içebilir, aran içebilir, çay içebilir, Allah korusun pis alkolik şey içebilir, iadesi içebilir. İkisi bundan sorumlu. Kim insan iradesiyle namazı kılabilir, abdest alabilir, kıbleye yönelebilir, eh, kime de kibre sırtını çevirir, başka yönlere yönlen, kendisi yönlendirir, irade yapabiliyor bunlar. Demek ki irademize bağlı işlerde biz bunu yapmakla emir olunduk. Bundan maaşırda sorumluyuz, sorumlu çekileceğiz. Vellezi ahrece mer'a Vellezi o yüce Allah recal-i Mevlamız ki ahrece mer'a mer'alarda çıkardı. Mer'a otlaklar işte. Çayırda otlaklar. Bahar geldi mi Bahar gelimi bir neşvi nema, ya da velbazı bade mevt gibi, yani yeniden bir hayat, yeni bir alem düzen kuruluyor. O kuruyan ağaçlar, iskelet halinde yani dönüşen ağaçlar, çık açıyorlar, yapraklanıyorlar, bir canlanma geliyor. Böylece. Yine otlaklar, çayırlar, meralar Kışın kuruyan, çamur haline gelen yerlerde yazın mi bir gök gülemesi oluyor. su üfrülmüş gibi şişe çakıyor. Yağmurlar geliyor. Arkadan nice otlar bitiyor. Yoncalar bitiyor. Çeşitli ot türleri, çiçekler bitiyor meralarda. Bu da merhamızın tabi bize gücünü, kudretini gösteriyor. O Mevla toprak maddeleri bakınız ya. Yani için bir düşünelim sevgili kardeşlerim be. Toprak maddeleri. Buna atom diyelim, eleman diyelim, şişi diyelim. Ne isim de önemli değil orası Ama gerçek olan toprak, ölü toprak maddeleri Rabbimizin takdir ettiği zaman gelince, kökten gelen suyla bileşince, Göç diğer gaz buna bileşince bakın canlı bitkisel hücre dönüşüyorlar. Bitkiler meydana geliyor işte. Hayvanlara, otlakta hayvanlara böyle dağılıyor bunlar. Sana Rabbimizin tabi bu rahmetinin de bir iktizası olarak evet bitkilere can var, hayat var. Canlı onlar da, onlarda da onlarda var. Ama Onlara Mevla sinir sistemi vermemiş. Acı duymuyorlar. Eğer insandaki ve hayvan türlerindeki gibi bitkilerde de sinir sistemi olsaydı ne olurdu? Mesela bir canlı koyunun bir bacağı koparılsa. Bir tavuğu canlıyken tavuğun başı koparılsa. Balon bir tarafı koparılırsa, e, insana bir iğne bassa, canlı insana, tabii az çekirdi böylece. Eğer bitkilerde de, aynı şekilde sinir sistemi olsaydı, o zaman hayvan otarken nasıl bağışıklık çekirdi on bitkiler? Bir hayvan girdi mi bu otlığa girdi mi? Koyunda, inekten, mandalla develer girdi mi otlığa? Tabii koparırken, otları, göndere çekip koparırken, acı çekerdi onlardı. Nasıl bağırışırlardı. Yaparlardı. Onlara Mevlam, sistemi vermedi Mevlam onlara. Evet, canlılar, hayatları var, ama acı duymuyor onlar. Duymuyor onlar. Biz de mesela, ağaçları kesiyoruz, koparıyoruz, budanıyor ağaçlar, şunlar bunlar oluyor. Hatta bazı sebzeler kökten çıkarılmıyor da üstten kesiliyor. Alttan devam ediyor. Mesela maydanoz gibi türleri gibi şeyler böyle. Alttan kökü devam ediyor. Üstten kesip koparılıyor. Acı demiyor bunların derece. İşte o Yüce Rabbimizin azameti, kudreti onların tarafından. Ve o yarabiliyor ya o takdir ediyor. Dehla bunda hepsini yönlendiriyor. Ee, bir Allah meraya gelen hayvan hangi otu otlayacağını biliyor bak. Bunu biliyor Hayvanlar gelen bazı otları çok sever, onu çok yerler. Bir de bazı bitkiler vardır. Şek türü ot türü şekter vardır. Hayvan onda az yer kalır. Neden o da bana lazım? Onlar bunu yönlendiriyor. Böylece. Yani hayvanları bazı koruyucu olarak tıbbi aşıdan lazımdır. Ya da hayvanın hastalığı şifadır onlar. Onlara da Allah'a yapacağız böylece. Feci aleyhü vusa'en ehba. Feci allah Teala sonra o çayırları mevlam nasıl kılıyor? en sararıyor, kuruyor, kırılıyor, dökülüyor. Gusa genelde akarsan getirdiği üzerindeki birikintiler vardır, çöp çöp gibi. Bu anlama geliyor gusa. Demek ki o yeşirimsi, o güzelim çayırlar, canlı çayırlar, Ve sonbahar kış gelince sonbaharda daha kuruma başlıyorlar. Canlı canlılıklara gidiyor, hayatlara gidiyor onların. Ondan sonra kırılıp, dökülüp ehva yollar. Yani daha doğrusu çürüyüp, karar, toprağa dönüşüyorlar. Bir devran. Yüce Mevlam'a Kode bir düzen, kanun, kural falan. Şey işte. Ölü toprak maddeleri suyla birleşiyor, hayat bulup Nasıl çayırçimi oluyor, yoncu oluyorlar, çik oluyorlar, papatyalar, neler oluyor? Ne türleri oluyor? Çok türler oluyor. Her biri lazım ama insan hayvana bilgisel olarak. Sonra mesela bunları tekrar öldürüyor, kuruyor, dökülüyor, toprağa karışıyor. Yani önce bir gübre ben diyoruz, toprağa bir besin maddesi oluyor bu. Arkadan gelecek olan yeni bitkilere bunlar bir nevi mama oluyor bunlar. İşte görmediyiz bunlara herhalde. Yani bunlar da kimyasa değişim oluyor. potasyum oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Element değişiyor bunlar. Ee, yüce Mevla göre çok basit bunlar. Mevlamız yuhuyor, yuhuyor, Mevlamız hayat yarıyor, öldürüyor. Bu devran, bu devir devam ediyor. Allah-u bizlere bu şekilde duayı birlikten sonra yani şu duayı olanlar hiçbiri karmaşık değil. Hiçbiri düzensiz değil. Hayvanların yaşam koşulları da, yaşayacakları yerleri de, gıdaları da her bir düzene bağlı, kurala bağlı, kanuna bağlı bunlar. Böyle. Hiçbir şey karmaşık değil. Her şey yeri yerinde, her şey zamanla planımızı kazanmış. Bizim Mevlamız bunu bilten sonra Peygamberimize bir şey aburum Mevlamız Sen yukarıya, felaten sa. Sen yukarıya. Habib Muhammed'in sana okuyacağız. Yani vay göndereceğim. Cevbi Aleyhisselam diliyle gönderdiğim ayetlerim sana okunacak. Fela tensa sen de onları unutmayacaksın. Buradaki seninle bir anada bunu seni okuyucu kılacağız. Yani sana vahiy gelecek. Sen bu vahiy ümmetine okuyacaksın. Tebileceksin. Ve Fela tensa Sakın korkma unutmayacaksın. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne bu ayetlerin tabi Mekke mükin oldu yani İslam'ın ilk dönemlerinde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kendisine vahiy gelince Hz. Cevbi Aleyhisselam masasıyla Peygamberimize bir korku olurdu. Acaba? Bu gelen vahyi unuturum mu? Eksiyim olur mu? Acaba insanlara bu yanlış tebliğ eder miyim? Allah bunu bana sorur diye peygamber çok korkardı. Ve peygamber Cebrail'sen vahiy kendisine okurken peygamber ağzında kıblı okuma çalışırdı. Mevla'nın büyüdü kendisine kıyamet sözünde, Bismillah La bir saniye litre acele bir bak. La tarik, la tarik, yani hareket ettirme. Bir bu بي gelen vahile, lisaneke dilini hareket etme, kımlatma, hareket ettirme. Litte acele bir ederek. İnne aleyna cem'ahu ve Kur'an'e velad. İnna alayla cemahu. Kur'an'ın cemi edilmesi, toplanması, kalbinde ve okunması ve bereket veriyor. Güzel bir melam Yine böyle bize ta hus ayeti 114'te peygamber hitaben yani Bismillahirrahmanirrahim. Ve la ta'c bil Kur'an'i. Haydi Kur'an'da acıretme. İnkar en yokta ile ki vahiy. Vay sana tam oku bitmeden hem acı etme. Dinle. Şimdi bakınız e, peygamberlerin görevi gerçekten çok ağır bir görev. Böyle. Acaba ümmetin yanını bir şey unutmayayım diye peygamber bir şey vardı. Mevlan buyururdu. Seni <gülüyor> rüke felaten sa haymın sa bunu okuyacağız. Siyadasını okuyucu kılacağız. Ama sen bu unutmayacaksın. Mevla buyurdu. Unutmayacak yerde Bu da peygamberi muhriz olmuş oluyor. İlla ma Allah. Ancak Allah dilerse istisna burada. Ayrım yok Mevlam burada. Yani Mevlam unutturmak dilerse bazı meseleyi unutacaksın. Nasr-ı Mesruk gibi bunlar gibi. Allah'ın dilemediğini unutmayacaksın. İnnehu Allah Teala kesinlikle Ya'limi cehre ve ma yakhfa. Allah Teala Ya'limi cehre Cehir açıkça olan Allah bilir. Ve ma yakhfa Gizli Allah biliyor. Yani kıraatını gizli de yapsan Açıklı yapsan kıraatını. Zikrini Gizli açık yapsan tebliğ görevini, yani insanlar hakka davet görevini gizli gizli yapsan, açık da yapsan toplumsal olarak da Allah bunları hepsini biliyor. Yani içimizden ne geçiyor? Derim derim. Beynimizdeki düşünce, günündeki duygular, istekler, bunu Rabbim biliyor mu? E, tabii biliyor mu? Biliyor mu? Derim derim. Yani yani e, İçimizi yaratan kim? Beynimizi yaratan kim? Bugün tıp. E, henüz daha beyni çözmüş değil. Çözemiyor. Beyin yapısı çözülemiyor. Böylece. Ve bugün tıp kabul ediyor ki insan beyni tam kapasite çalışmıyor daha. İnsan beyninde daha çok da özellikler var. İnsan daha çok daha şey yapabilir yapabilir ama tam kabaca çalışmıyor da bunlar böyle. E demek ki diğerler bu kadar kısıtlı kalacak bunlar derler. İnsan beyni, bu beyni yaratan güç kudret azamettir. Düzenleyen beyni böylece. Yani bütün beden beyinden kontrol ediyor. Kontrol merkezleri var, merkezler var. Sinir sistemin kontrol eden sindirim sistemini kontrol eden ve yöneten, yönlendiren sindirim sistemini kas yani mide salgı yapacak, e, safra salgı yapacak, pankreas salgı yapacak, bu salgıları ne zaman yapacak? İşte bunun bir kontrol sinir sistemi var. Sinir sistemi var, kontrol ediyor bunları. Mide kapanıcığım açılacak. Benim aşağı inecek. Yani solunumu, dolaşımı. He bunlar kontrol eden, hep bunlar bizim dışımızda ama Haberimiz böyle. Bence. Ya zavallı insan, yani benim deyen zavallı insanlar, asar kesirem diyenler, hele belli bir makam mevkiye gelince, belli bir kişiliğe sahip olunca, yani kendine varlık gören zavallı ama zavallı insanlar. Nedir insan ki bakınız ya? İnsan denen varlık, şu bedenin yönetim biz ait değil Beyindeki kontrol mümkün nedir bunlar? Hücreler, hücre bunlar. Bunlar hücre. Sizin hücreleri bunlar bakınız. E bunu aklı birinci var. Bunlar görüyor musun bunları bunlara böyle şey? İşte, Ondan yönetende nereye giriyor? Velledi kaddere feda bakınız. İşte insanı yaratan insanın beyinsel yapısını yaratan kontrol mevketini yaratan, sinistim onlara bağlı emrine veren, veren bu organları, sistemleri yaratan Mevla, gerçekten perde arkasında bunlara Mevla yönlendiriyor. Bunlara Mevla yönlendiriyor. Bunlar aslında Yani bir hayvan türü, bir arı, nasıl biliyor? Yuvasından çıkıyor. Hatta arıların bir de arı saati derler. Arıların saati de vardır. Nasıl saati vardır bunların? Her yörede çıkan arılar onların farklı değişik saatte kovan çıkıp giderler. Böyle. Neden merak ediyorlar? Demek ki o çiçekleri açma zamanı vardır. Bazı çiçekler eken açar. Bazı dağ dağ açarlar. Hatta gece açan çiçek de bile var. Şimdi kovandaki arılar o yönden çiçekleri biliyorlar. Açılma saatini biliyorlar. Daha gidip de e, açılacak şey başlayıp bekleyin mi? E, bunları yönlendiren, yönlendiren kim? Azıca muhatemiz. Demek ki içimizden ne geçiyor, dışımızdan ne geçiyor, insan neler düşünüyor, Kişinin neler yapmak amaçlığı, ne yapmak istediği kişi, insanın içi, ne ise, hepsini ağabeyim görüyor, biliyor muhtemelen. Hepsi Hepsini evleniyor bunların. Mevlam burada, peygamda şimdi burada bir müjde veriyor. Beni sürüyor ki lilyusam mevlam diyor ve nüyesirüke Habibim sana bir kalacağız seni. Seni muvaffak kalacağız, başarı kalacağız. İl-i Yani senin yolun kolaylaşacak. E, Peygamberimizin tam ilk dönemde Mekkemi Kereme'de en güç dönem Peygamberimiz Yani gerçekten e, düşünsen ki Peygamberimizin o çektiği çileler Mekkemi o günkü cahili dönemli insanları, yani yine o o günkü dünyada, o dönemki dünyada, dünyanın terk edilen bir bölgesi, Romalı girmemiş oraya, İranlı girmemiş oraya, yani değer vermemişler, o çölü açmamışlar boşuna. İşte çölde yaşayan o günün cahili insanları. Kendi kendilerine koydukları kurallar, örf adetler. Tabii nefisleri istedi doğrultuda. Şehvetleri istedi doğrultuda. güçlü eziyor. Adalet yok, hüküm yok, kanun yok, denge yok, düzen yok. Bir Allah kokusu yok kişilerinde. Kendilerini yöneten kişiler. Böyle. Toplum tamamen karmaşık. Genelde çok çoğu çölüm baba anasını, anne babaları belli diyorlar. Öyle bir toplumda Belgin Aleyhisselam Hazretleri tek başına onları yeni bir dine, ilahi hak dine, insana tabi. O gün insanları gerçekten, o günü değil az cemaatimiz, Şaşırıyorum. 5 sene önce Avrupa'da bir tuvalet yok Avrupa'da. Yani Avrupa'da tuvaleti yokmuş Avrupa'da. Ne olursa pisiyorlar, habrün kedi köpek gibi. Hatta daha bir aşağı böyle. Habrün köpeğine birinci kazıyor. Pisliyor üzerine ödüyor köpek. baba Yani Avrupalılar bunu bilmiyorlarmış herhalde. Yollara pisli, pisiyorlar herhalde. Yani vahşi bir insanlarmış Onları bile. E bundan aşağı yukarı 1005 önceki insanlar Orta Çağ insanları haberler. her aşla peygamber haberleşe. Mesela bakın yemekten önce el yıkamasını peygamber. Eli yıkayacak. Elleri pis. Bel belli şapurcuca haberleşe. Peygamber böyle buyurdu. Yemekten önce el yıkamalarını Yemeden sonra yine el yıkamaların hakkımız. Sonra abdest ile günde beş defa eller yıkanacak, ağız çalkalanacak, burun işi temizlenecek. Ya burun işi su çekilecek, böyle sümkülecek, nedir bu kuvveti bir nefes verecek ki pisliği dışa atlayacak. Yüz yıkanacak. Böyle. Baş baştan yıkacak, kol yıkanacak, yani ayak temizliği, el, yani parmak kararı, tabanı yıkanacak. Namaz kılacaklar, külle Allah'ın biline kabul edecekler, bir maliyö huzura girecekler, ruhsal bir hale girecekler, ruh olarak gıda alacak, gönlüne gıda alacak, yerleye tanıyacaklar. E, Mekke ilk dönemlerinde tabi bir direnç Peygamber'e küfür tarafından e, alışmışlar. Büyük deyimle bağımlılıkları var. Şarap bağımlılıkları, kumara bağımlılıkları, huş bağımlıkları, ezme, dövme, vurma, kırma bağımlılıkları, büyük demen tasarım varlıkları var, bağımlılıkları var. Onun kopamıyorlar tabii. Zor geliyor bunlara. Gerçek bunlara zor geliyor. Ama tabii elhamdülillah iman edenleri iman ettiği anda ruhsal bir havaya giriyorlar bir rüzsah, bir rahatlama, gönlünde genişleme, bir huzur olma, tat olma. Ama da doyamıyorlar, büyüyorlar, akartıyorlar, ama yine Allah kuluk eder Muhtemelen. Mevlamil Peygamberim Habib Muhammed gitmeyecek, sen için kovalaştırıl Mevlam Öyle olacak İnnefe adi zikram benamıyordu. Fezekir, habim sen hatırlat. Hatırlat, yani nasihata bulun, görevini tebliğ ile öğüt ver insanlara. Hakkı tavsiye et. Hakkı söyle Burada fezekir, emir olarak geliyor. Ve burada fede fayi takibi habimiz sen hemen görevin hem senin görevin, evet, işin de koyulaşacak, bu iş oturacak yerine, İslam dünya hakim dolayacak. Ve oldu elhamdülillah. Mevlam bünen senabibim, görevim fezekir. Söyle. Arkada Mevlam burada in ile geliyor, in burada şarşin geliyor. in nefeat-i zikra. Eğer bu senin hatırlatman, tebliğin, öğüt vermen fayda veriyorsa söyle. Şimdi önceki fezekir bu genel anlamda bütün insanları davet. Karşı kim olsa olsun Ebu cihil olsun, Ebu Lef olsun Hazreti Bekir olsun fark etmiyor bu arada. Bu genel bir tebliğ. İnsanlarda da yapmaksızın insanın her birine hakkı söylemek, davet etmek. Ama kapı bir direniş var, inatçılık var, muhennetlik var böyle. Küfürde kararmış kalbi. O fuşta, alkolde, kumarda, ağlaksızlıkta, canavarlıkta. Yani kendi öz kızını dirilini toprağa gömecek kadar canavarlaşmış katı kalplerde. Tam ona bir direniş mi geliyor? dinlemiyorlar. Aksini yapıyorlar. Saldırıyorlar. Sürüyorlar. Daha da cana marşıyorlar. O zaman Mevlam buyurdu. Bakınız. abimiz söyle ama in nefaat vikra. Senin tekrar tekrar hatırlatman fayda veriyorsa söyle. Yani fayda verenlerle ilgilen. Diğerlerini evet genel olarak bir davet et. Bize ne fazla var mı? Bu işin Peygamber peygam işi peygam şey yapar. Ali Somadetleri, Mekke mükerremede iman eden müminleri ki Peygamber ilk sahabeleri bunlar, onları toplardı. Peygamber belirli yerlerde onlar Peygamberin son din dinerdi. Onlara fayda veriyordu. Tabi bu günümüzde de bu şekilde bir genel davet var. Karşısında kim olursa olsun. Kristian olsun, Yahudi olsun, Mütteferes olsun, İnekler tapına Hindi olsun, Budist olsun, Atıperes olsun böyle, Atay olsun, fark etmiyor. kim olsun önce bir gelen davet vardır. Görem İslam'ın tebliğ, kuran emirlerini söylemek, Tevhide, Allah birçok şey, yer davet etmek. Tabii insanların kimliğine bile misliyor kardeşler. Bugün kişi şu anda Hristiyandır, papadır, papazdır, şudur budur, bilinemez bunlar arkadaşlar. Acı saçıktır, arkolüktür, İslam'a karşı durumu vardır, bilinemez. Yarın işlerinden neler çıkar? Yani bizlerden çok daha iyileri çıkar. Allah'a kul olanlar, İslam'a çalışanlar kimler kimler çıkar? nice papatı İslam'a geldi mutlaka. Ruhbana İslam'a geldi bence. Nice müşrikler, istaberen çoğu o durumdayırlar. İslam'a geldiler bunlar. Bir de şu var demek ki, artık fazla inatçı, küfründe, de pisliğine inatla direniyor ya Daha da azgınlaşıyor, canavarlaşıyor. O zaman fazla söylemeye gerekir Sen bilsin bak, hak bu gerçek bu. Gerekiyor. Ama dinleyenlere onlara söylemek gerekiyor. <Sessizlik> seyedekörü men yahşa. Meyla bir seyedekörü yakın anlamına geliyor. Yakında senin bu tebliğinden, nasihatinden, öğütünden bir şey alır, yaralanır, öğütlenir. Kim men, şu kimse ki yahşa kim Allah'ı biliyor, biri bilir, Allah'tan korkuyor kalbine. Evet, bu alem başıboş değil. Bir düzen var muhtemelen Mesela akşam olduğum belli bir saatte bütün lambalar yanıyor şehirlerde. Yollardaki lambalar tak yönüyor. Kim mi yanıyor Allah aşkına? Allah aşkına söyleyin, kim mi bunları? bunlara? Değil ben ya Bir merkezden bir düğme eşatıyla basılıyor arkadaşlar. belli bir saatte. Yine yani sabah sürüyor bunlar. Kimi mi sürüyor bunlar? Belirsiz adam sürüyor bunlar. Işte. Mesela trenler, istanada gelen giden, gelen giden karma karışık mı bunlar? Hayır. Bir merkezden yönlendiriliyor bunlar. Uçaklar havada, havanın inen kalk inen kalkan, bunlar bunlara başı başıboş mu? Karmaşık mı bunlar? Hayır diyor. bunlar merkezden yönlendiriliyor bunlar sevgili kardeşlerim. İşte bu dünyayı döndüren bakın gece gündüzü yapan, güneşi yaradan, güneşi enerjiyi veren Mevlam, rızkı yaradan Mevlam, alem başı boyutu ya tabi. İşte, insanlığını yitirmeyen, aklını alkol, fuş, kuma batırmayan, sabık inançlara kapılmayan, sağduyusu kuruyen kişiler, bunda Az bir üfte uyanırlar, yukarıda uyanır gibi, gafete muna sırlar, gerçeği görürler. Evet filan filozofun, filan profesörün bir ideolojisiymiş, filan komutanın kumandanın koyduğu kuralmış, filan koyduğu bilmem neymiş, neymiş ya, filan kim anlar ya? Onlar biraz varlık değil mi adamlar? Onlar anıvara değil mandar? Onlar nasıl dünyaya geldiler? O da ana karnına dünyaya geldi. O da dar pisleden dünyaya geldi. Dünyaya gelir zaman o da bebekti. Ağzından kustu. Ağzından burnundan aktı salyaları geldi. İşedi, altından pisledi. O da öyleydi. Sonra eh, çocuk oldu. Koştu, delikanlı oldu. Bir belli bir yaşa çağa geldi. Kendi kendine aşa Ben de varım düştü de, varım dedi. Allah'ın kara kalkıştı. Allah'ın dinine karşı bir ideoloji koydu, bir rejim koydu, başına bir kural koydu, bir görüş ortaya attı. Sonra eh, konuşmasıyla, gücüyle, kuvvetiyle, silahıyla insanları belli bir yöne yönlenmeye zorladı. Ama sonuç ne? İşte onlar da öldü ya. Onlar da o karatapaya girecekler. Derimler. Çürecekler. Leş olacaklar. Leş olacak. Oluyorlar. Oldular bir kısmı olacaklar. Şey. E, Akıllı bir insan böyle bir insan peşine gider mi? Kişinin başı belli. Sonucu belli işte böyle. O da ana karan dünyaya geldi. O da bebekti, O da bebek. O da pisçi de altına. Evet. Sonra... Allah'ın hidayeti takdiriyle bir güç kuvvet geldi. Bir makam mevkiye gelebildi. Akıl ona Mevlam verdi. Onu beni yaratan ya Rabbim, Kendi yaratmadık ki ya böyle İşte böyle abiliyor. Seyyidlik görürüm Kim Allah'a bilir insanlığını yitirmez. Sağ diyorsun dışına çıkmaz kişiye kişi kahveden her gerçeğe gibi baktı mı evet Rabbini bilir iş. akıl yaradan bilir var yaradan diye işte bunlar buyuruyor Rabbim peygamber acıslarına öğütünü ver senin öğütünden bunlar yararlanırlar yararlanırlar ve yete cenni buhar eşka veya de Cennibu'ha tecennüp yani işte yan yan kaçınırlar. Senin öğretin dinlemez de bile. Onu dinleyemez de bile sıkılır bunlar. Ne lazım onlara dünyada aykır kadın, para, ün, şunlar, bunlar artık atılacak atılacak. Allah korusun hayvanlar nefsane bir yaşam. Öyle bir daireye girmiş zavallı Oradan çıkamıyor. El eşka ancak en şakı olanlar onlar senin şeyinden kaçınırlar. Dinlemezler seni. Eşka. Her insanda iki yetenek vardır. Her insan doğuştan. Şekavet adet deniyor buna. Şekavet kötülük yani kötülük, her insan her kötülüğü de yapabilir. Yani her insan insan olarak alkolde alabilir, kumu oynayabilir, fuhuş yapabilir, adam öldürebilir, terörist olabilir, insanlara zulüm edebilir, inkarcı olabilir, Allah'a şey inkar edebilir her insan. Yine her insan Allah'ı tanıyabilir, Allah kulak edebilir, Aramdan sakınır, şey öyle kulu edebilir. Her insanda iki yetenek vardır efendimize. Kişi hangi tarafını kuvvetlendirirse buna gider. İşte demek ki sağ yitirmeyen, bilincini aklını kaybetmeyen, vicdan sahipleri evlere bunlar. Bunlar öğütten Yarlanırlar. Aksiyonlara da öğüten kaşalar bakınız. Ve la bülü cenni bu ara eşka İşte o şekaveti Olanlar öğüten dinleyemez Sıkılırlar. Onlara dans olsun, caz olsun Efendim şunlar bunlar olsun Nefsan dükkan olsunlara. E, güzel ama insan niçin yana atıldı? Öyle kalacak mısın sen? Belli makama gelmişti mi? Düşün artık ya. O makama daha önce kimler kimlere geldi? Ne oldu onlar? Ne oldu onlar? Böyle? Bir insan çok maddi zengin de olabilir. Holding olabilir. Medya patronu olabilir. Ama nice medya patronları geldi dünyaya. Nice holding patronları geldi. dev başkanları dünyaya geldi. Öncekilerin ne oldu onda? Nereye gitti onlar? Kaldı mı o mekanda? Kalmadı. Sen kalacak mı sırada? Değilsin kalıcı bir insan be ya. Düşünsene bunu ya. Düşünsene bunu. Sen de yaşlanacaksın, hasta olacaksın, Ölüm yastığına başını koyacaksın. Ciğerin cayır cayır yanacak. Dilim kuruyacak. Ağzın kokacak. Gözden perde kalkacak. Her şeyi göreceksin sonunda. İşten geçiyor ama ya. Geçiyor. Allah korusun işte bunlar şekavet deniyor bunlara. Kötülüklerini aşamayanlar. ellediği öyle şekavet ki bakınız bu öyle kötüler ki yani öğüt dinleyemeyen böyle. Değil ki öğütü yaralanmak. Öğütü dinlemeye ya da tahammülül olmayan. Ne olacak bunlar? Elinizi yaslen kübra. Bakınız. Yaslen <gülüyor> ateşe atacaklar. Nasıl ateş? Sıfatı gel öyle ateş ki El <gülüyor> kübra. En büyük ateşe. En büyük ateşe yani en kısa ateşe bunlar atılacaklar. nerede? Tabiat aleminde Cehennem atacak muhtemelindir. Buradan bakınca belki ahiret insana uzak gibi görünebilir. Ama çok yakın sevgili kardeşlerim. Zaman denen nesne o kadar çabuk geçiyor ki hayal gibi geçiyor. Dün ne oldu? Ne kalı elimizde? Dün yaşantımız bugün rüya oldu. Bir rüyaydı. E Haftalar, geçmiş haftalar, aylar, yıllar ne oldu? Ancak hafızada sirk bir hayal kaldı bunlar. Hele bir şey kalmıyor sevgilim kardeşlerim. Gelecek o da gelecek ama işte böyle. Yani zaman çok çok geçecek. Esen yer gibi geçecek, hayat geçecek böyle. Gün gelecek kendimize mezara bulacağız. Bakacağız ki indirmişler bir mezara, indirirler bizim mezara, göreceğiz. Tefene sarılmışız. Eyvah ben de böyle mezardan yiyemem. Gün geleceğe süfrecek, kabirden fırlayıp mahşede terçekileceğiz. İşte Allah korusun, dünyada geçe bulamayan ne olacak? Vela bir yürüyor. Bunlar en büyük ateşe atılacaklar. Peki ne olacaklar bunlar orada? Sümmelaymuti fiha orada ölme ölüm yok orada, ölemeyecekler. Cehlen'de ölüm yok. Berafize buyur İbrahim Suresinde mekanin, ve değil mevdu minkulü mekânın ve mahve bir meyitin cehem atılan tabi günahkarlar, fasıklar, zalimler işte artık siz söyleyin tamamlar, ben şanslı Yani. Tek gelmez zavallılar, zavallılar. Bize öncekilerin durumuna bir kısa bir bakalım. Biz önce işlerine bakalım. İşlerinde nice imparatorlar, krallar, derebeyler, ağlar, şunlar bunlar. Dünyaya sığmayanlar, dünyayı paylaşamayanlar ne oldu bu muhtemelen? Bu dünya sığmayanlar ne oldu? Her yerine mezara çıkıp yetiyorlar. Çürüdüler, çürüdüler. Kim bilir? Çürüdüler. Kardeşler. Sarayları yıkıldı. Köşkleri yıkıldı. Miraslara taksim oldu. O zaman dağıldı gitti. Böyle. Ülkeleri dağıldı parçalında battı gitti. E i̇şte bu dünya sonra bu muhtemelen dünya bu şekilde. Ama aldanan ola bakınız. Değil mi? Aldanan Cenneme girdi. Vela Ve eti mevti minkül mekanı. Bunlar cenneme girince bunlara her yerden ve dalga dalga öldürücü darbe gelecek. Bunlara. Ateş saldıracak. Cennem köpeği saldıracak. Zabanı saldıracak. Bunlara birinin Kansular ateşten kayna bunlar zor iştirecek bunların devamıdır. yüzleri yanacak dişleri, etleri duakları yanacak dişleri sırıtacak böyle içsel gibi olacaklar kara kömür gibi olacaklar çılgın gibi olacaklar pişmanlar ölüm bunlara gelecek ama ve ma hübeyid, ama ölüm yok ölemiyor arada öyle bilse, onlar hiç ölüm kurtulur, şirah gelecek. Ölemiyor ama. Melâbire bakınız. Süme la yamutu fiha. Orada ölüm, ölüm yok orada. Peki ölüm yok da yaşayacak mı? değil anne bunlar velayyah ya. Onlara de ölüm yok ama asıl onların hayatta yok. Yani onların yaşantısına hayat denmiyor. Öyle bir az geldi. Nedir hayat? Hayatında bir tatlı yerlerdir hayatım böyle. bir damla tatlı soğuk suya hasretler bir damla suya bir defa serin bir hava soğumaya hasretler hele bir an uyuya bir dakika ne kadar rahatlayacaklar uyku da yok şimdi dünyada hastalar bilirler kişinin hele gece hatta kişinin dişi bile ağırsa Dişi biraz fazla ağrıdı mı? Tabi kişi uyuyamaz şimdi. Yata yata ama dönder, uf! Uyuk tutmaz Tabi bu arada berbe sancısı var işte. Baş hastalıklar var. Bir kişi ağrılı, sancılı bir hastalığı dolayısıyla gece uyuyamadı mı? Kişi nasıl perişan var işte böyle. Hele kişi şöyle sabah kesef bir daldığında mı, uyandım mı, oh çünkü biraz dalmışım. Ama cehennemde o da yakışan. Uyku da böyle. Yani bir dakika daha alabilse, ah bir dinlese, yok böyle. Bir temi bir havası yok. Yok böylece. Yani ne hayat, ne yaşama, neden? E kendi o yolu şeşit dünyadayken, onu Rabbi iki yolu gösterdi. Rabbim peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Rabbim, bazı kişi böyle şey hep kuruyor mesela Rabbim bizleri, biz bir mikruban gibiyiz, ayet gibiyiz. Onlara aktarmaya çalışıyoruz bunları. Kurtulmaları için. Uyarmaya çalışıyoruz onları. E dinlemiyorsa, Mevlam buyuruyor, Fezekir innefati zikra Mevlam buyuruyor ama ya. Söyle abim, yani söyleyin Mevlam buyuruyor. Ne zaman e bir faydası yararı oluyorsa, dinlemiyorlarsa ne yapalım? Ya? Artık kendisi bilir işte. Kad eflaha men tezekka. Mevla buyuruyor. Kad eflaha muhakkak felaha kavuştu. Men tezekka işte nefsini temizleyen. Nefsinin o kötü huylarından arınan temizlenen. Temizlenen der. Güzel ahlak böyle gazap yerine güzel halim, yumuşak bir sıfat takınan her şeyi nefis duygularını kontrol altı alanlar, kendini temizleyenler, bunlar ferah buldular. Ve, Ve bunlar Rabb'in ismini zikrettiler. Fezekere eski Rabb'i yani Allah ismini andılar bunlar. Zikrettiler. Allah Allah derler her zaman. E, kelime teyit getirirler. La ilahe illallah. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, konu gibi, Allah bakınız baktığınızda. Fezekeresme <Sessizlik> Rabbi. Rabbi ismini hep hatırlarlar bunlar. Sadece. Bu arada bir de, şiili zikir vardır. Namaz vakte geliyor. Nedir bu? Rabbi emri geliyor. Benim güzel Rabbim emri bana maskıl diye. Nasıl kılmam ki? Abdallı, nasıl almaz kalmaz ki bir insan böylece? Mevlam harama bakma diyor. Nasıl insan bakar ki? Fesalla ve bunlar namazlarını da güzelce kıldılar. Bel tüshayete dünya. Bela abi yürüyor, insanın bağısı da tı sıronda hayatı dünya dünya hayatına ahirete kimde tercih eder. Yani bu da edersini muhatap geliyor burada. Demek ki insanların bir kısmı da inşallah az da bunlar inşallah demek ki ahirete dünyayı tercih ediyor. Her şeyinin sırrı dünya işi. Yani dünyadaki rahatı işi. Ahiretine bir geri atıyor, onu önemsemiyor, yani dinen tercih ediyor. Halbuki mülâm biliyor, vel ahireti hayrın evka. Vela bir ahiret edir, hayrın diyana tabi ki hayırlı ve evka baki ebedi ahiret ebedi dileyim var. İnne hazalifü sufu la. İşte bu gerçekler. Önceki gün, suflarda da vardı. Yani su kitapların, büyüklerin kitap deniyor. Teraz, Zebur gibi. Suf da yani sayfa anlamına geliyor, onlara verilmiştir. Bu arada Suyran ve Musa, Suf İbrahim'e ve Musa, Hazirame, Musam gelen suflarda bundan vardı. Yani ahiret dünyadan hayırlıdır. Korus ebedidir, vakidir. Rabbinin uyarması nasıl bir şeydir kardeşlerim, hepimize inşallah bir de dua edelim, yani bir de yardımcı olalım. Gerçekten acımamızla gere birbirine gerekiyor. Yani bir insan bugün İslam'ı yaşamıyorsa, İslam'a sırt çeviriyorsa, İslam dışı bataklara gitmişse, yani zavallı ona çağlaştık der. Tabi her dönemde böyle olmuş bu. Binlerce yıldan beri bu ilahi dine gelmeyenler, Allah'a emrine gelmeyenler hep kendine bir isim bulmuşlar bunlar. Bir şeye putlaştırmışlar, bir yöne yönelmişler, bir ideolojiyi benimsemişler bundan, sapık sapık şeyle benimsemişler bunlar. Tabi sonuç Hüsam. Yani sonuç zor Allah korsan böylece. Rabbim ona, ona nasip etsin inşallah. İllal Fatiha.